1015 numaralı konu Hazreti Osman ile Ebu Zer'in gösterdikleri sabır Hazreti Osman bir çocuğu dünyaya geldiği zaman onu ister kundakla yanına getirildiğinde onu koklardı kendisine Niçin böyle yapıyorsun denildiğinde de eğer ona bir şey isabet ederse ona hasret kalmamış olurum diye cevap verirdi